içilen yani fiyat olsun, toplum olsun isterse devlet bazında olsun, kurtulur. İslam kölesine, cariyesine bile iyi muamele yapmayı emrederken, kölenize, cariyenize yediğinizden yedirmez, giydiğinizden giydirmezseniz bu sizi cehenneme sokar derken İslam böyle bir şeye asla cevaz vermez Musa. Ama kafirlerin savaş taktiği çok değişti çok değişti bugün doğudaki milletin anasını ağlatırlarken taş taş üzerinde bırakmazlarken Allah Allah. bir jandarma dahi girmiyor bırak PKK'yı jandarma dahi girmiyor ve bunlar çok rahat hareket edebiliyorsa artık bunu bir düşünmek lazım bırak şehir merkezlerini Müslümanların üzerinde hakikaten büyük oyunlar oynanır. Haçlı seferlerinin yönü, şekli tamamen değişti. Tamamen değişti. Ne yapılırsa yapılsın sanki Müslüman yaptı. Müslüman yaptı. En son Müslümanları bir gün patlatacaklar. Ondan sonra da kaderlerine ahıbetlerine neyse o olacak. Çünkü en son bir bayrak altında hepsi toplanacak birçok meseleler olacak. Allah yardımcımız olsun. İslam hiçbir zaman böyle şeyleri onaylamıyor. Onaylamadığı için ne kadar da bunları yamasalar böyle. Hani derler ya şuna bak sakallı faiz diyor. Şuna bak sakallı e, zina ediyor. İşte şuna bak sakallı içki içiyor tipleri. Müslüman'a bir şey yakıştıramazlar. İşte müslümanı zinakar, içkici, hırsız, ahlaksız tipini topteleri olduğu gibi e, biz İslam'ı herhalde ya anlayamadık ya hayatımıza düzgün geçiremedik ya da anlatamadık anlatamayınca şimdi biz ne olmadığımızı gündeme getirmeye çalışıyoruz Aleykümselam Rabbim. Rabbim hayırlısını versin İslam bir hayat nizamı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan kork diyen kendi arasındaki kendine inandım diyen bir insanın dahi kellesini vurmayı yasaklamışsa Muhammed asabını öldürüyor derler diye e, düşün biz bugün nasıl yaparız düşün Halit bin Velid bir savaştayken Allah kendisine rahmet etsin kendisine çoluk çocuk taş sopayla saldırdığında hepsinin ölüm emrini verdiğinde kıbleye dönmüş ellerini açmış. Ya Rabbi Halid'in yaptığı işten ben uzağım. Allah'ım Halid'in yaptığı işten ben uzağım. Beni onun yaptığı işten sorumu tutma demiştir. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ee, bu İslam'la daha şeyler değil. Değil. Ve bir Müslüman da bu işleri yapamaz. Mümkün değil. Ha. Devlet bazında yapılan bazı şeyler vardır. Ha onlar nedir? Müslümanlar bir tutuluk olur. Emirleri olur. Devletleri olur. Ha devletlerini kurduktan sonra kafirlere karşı harbedebilir. La ilahe illallah'a davet eder. Tutarsa kurtulur. Ya boynunu verir. Ya cizye verir. Oradaki artık savaşın getirdiği neyse onları hareket eder yani atan bombası atar mı atamaz mı o, o anki hal neyse onu getirir mi sen Allah yardımcımız olsun yani hiç hoş ortam değil bunlar bir İstanbul olaylarından sonra Türkiye nerelere geldi Müslümanlar ne hale geldi veya getirildi inşallah hayır olur Allah hakkımızda hayırlısını versin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının birçok azaları kesildiğinde yani müşteri görünce Allah onlara rahmet etsin hemen bıçakları alıp müşriklerin cesetlerinin üzerine koşuştular misilleme yapmak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşke haram cesetlerini de alsın diye izin vermiştir cesede bile yapılmayı layık görmediği bir muameleyi e, diriye yapılmaz İslam dini bir hayat nizamıdır. Kafirler, müşrikler aldıkları esir akla hayale gelmedik işkenceler yaparlar. İslamsa onu insanlığa kazandırmak için elinden geleni yapar. Aleyküm selamlar. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Düşünün şu günah işleyen on tane köle azat etsin. Veya tokat atıyor. O kadar büyük ki bu azat ettir, bu ikmine bir cariye diyor yani bu kadar İslam dikkat eden bir şey ama keşke insanlık anlatsa keşke anlatabilsek keşke anlatmayı Rabbim bizlere nasip etse keşke yoksa olmayacak işler yok, yapılır Allah yardımcınız olsun işte mesela Amerika'daki iki tane kule mana edilerek dünyadaki müslümanlar tarla sürülür gibi sürülüyor e şimdi hemen gene haydalene geliyor iş devletin olmazsa cemaatin olmazsa yerin olmazsa hedef ne olur? yer her müslüman olur her müslüman da hedef tahtasıdır ama devlet olsaydı devletin lideri olsaydı belli bir yer olsaydı kafirle buraya saldıracaktı tabi korkmaz dersen. çünkü onlar Allah'tan çok sizden korkarlar böyledir çünkü akıl etmez doktalıklardır normal sağlam kaleler sağlam spreyler olmadıkça asla sizinle karşı karşıya gelmezlerdir savaşın şeklini değiştirdiler fitnelerle müslümanları sindirip nerede bir zümrüt çıkıyor petrol çıkıyor, uranyum çıkıyor veya altın çıkıyor, işte bunlar mana edilerek o ülkelere girilip istila ediliyor, başka hiçbir şey değil yani bunun altında yatan bunlar Allah yardımcımız olsun İslam'ın bakışı gayet nettir kafir bile olsa marlımsa, ahdemizse ona İslam yardım etme mecburiyetindedir Siz devam edin. Konu güzel. Bu konuyu aklınıza geldiği kadarıyla bize işleyin hocam. Şu ana kadar duyduğumuz şeyler güzel. Yani güzel derken ee, anlamamız yönünden güzel bir şeyler. Burada komplo teorileri mi gündeme gireceğim hocam? Yani kafirlerin İslam topraklarını sömürmek için, işgal etmek için kullandıkları insanlar var, onlar aracılığıyla bunları yapıyor. Sonra da orayı kurtarmak için onların arasına girip işgal ediyor. Şeklinde değerlendirebilir miyiz? Selamünaleyküm hanımefendi. Şimdi öyle bir hale gelmişiz ki hem malzeme olmuşuz hem de olmaya devam ediyoruz maalesef dünyanın neresine giderseniz gidin İslam'ın devleti işte kuzeyde İslam devleti güneyde İslam devleti ortada İslam devleti diye olmaz İslam devleti tehtir İslam'da ikinci bir emir çıktı mı boynu vurulur kim olursa olsun Müslümanların maslahatı için birlik ve beraberliği için bu olmadı mı bu olmadı mı işte her türlü bela musibete gebe oluyor şu an düşünün güya İslam İran İslam Cumhuriyeti diyor neden başka bir şeyleri yok nereye giderseniz gidin fitnenin tohumunu eken bunlar ve bütün müslümanların eğer bir yerde İslam devleti varsa ki şu an yok ki Mehdi meselesini e, inkar etmeleri, her fırsatta yalanlamaya çalışmaları, alay etmeleri içimizden birçok güya e, mehdilerin çıkmasına sebep olan veya yalancı mehdilerin yayılmasına sebep olan insanlar sırf bizim bir inancımızla oynuyorlar şimdi Vatikan'daki papaya bunların saygı duyduğunu mu zannediyorsunuz hiçbiri saygı duymuyor ama onları toplayıcı birisi bu Hepsinin tek bayrak altında, tek görüş altında, tek düşünce altında toplanmasını sağladığı için onu sayıyorlar. Yoksa e, devleti yok, bir şey yok ama devlet adı altında. Kendi parası var, kendi bayrağı var, kendi bilmem var. Şimdi düşünün, dünyanın neresinde olursa olsun inanan bir insan emri kabul ettiği bir insanın sözünü kabul eder mi etmez mi? eder değil mi? Onun için hiçbir zaman Müslümanların bir bayrak altında bir toprak altında buluşmasını görüşmesini orada bir hal alını, fikir alışverişinde bulunmasını her zaman karşılar. Gidin Kabe'ye gidin Medine'ye, bir kareyi bile en azın 60 tane kamerayla izlerler. Bu korku ne? Ve gidin bakın Mekke'ye, Medine'ye müşrikler giremez diye ta harem bölgesinin sınırlarında koca koca yazılar vardır. Arapça, İngilizce birkaç dilde kameraları yerleştiren ve uydudan izlenme sistemini kuran Yahudilerdir. Hani müşrikler oraya giremezdi? Hem Allah düşmanı hem ayetle sabit olan bir yerde Yahudilere bu sistemi koruyorlar. Yani Yahudiler uydudan Müslümanları çok rahatlıkla kontrol edebiliyorlar. Kimin nereyi ne şekilde ziyaret ettiğini görebiliyorlar. Yani bir kareye bile kaç tane kamera koymuşlar. Görseniz şaşarsınız. Bu korku ne? Çünkü Mekke'de, Medine'de Müslümanlar muhakkak her sene hacca gelenler görüşebiliyor. Alimler buluşabiliyor. Ama onları kontrol etme kim nerede nasıl adamlar bunu hesaplayabilir. Ha, hesaplasın o da bir yer önemli değil. Ama Müslümanların Müslümanları kendi dinle öğrenmeleri gerekiyor. Geçen de konuştuğumuz gibi mesela fiten bahisleri diye sormuştum. Hangi bahsi okursa insan onun etkisinde kalabiliyor onunla haşır neşir olabiliyor. Onun için güzel okumak gerekiyor. Önce İslam'ın ne olduğu bir anlaşılmalı. Anlaşılmalı ki ondan sonra konuşulmalı. Bir namaz insanı her türlü kötülükten alıp duyuyorsa bir abdest temizliyorsa bir oruç duyguları eğer bastırabiliyorsa ve İslam her zaman insanın kendi temizliğini karşıdakinin iyiliğini istiyorsa bir Yahudi komşusunun çocuğu hastayken onu ziyarete gidebiliyorsa e bunlar basit mesele değil bunlar yakalamak gerekiyor ancak harp zamanında kafirlere karşı sert davranılıyor onun dışında bir yumuşaklık söz konusu Ha dost edinmiyorsun ama onlara iyi geçiniyorsun İslam'ı anlatıyorsun bunlar var ama bunlar gitti biz kendi aramızda bile İslam anlamış değiliz ki birini anlatabilelim dağdaki çoban bile eline kavalı almış çalar gibi insanlar artık İslam'ı müdavemeyine soyunmuşlar öğrendikleri 3-4 tane cümlelerle ortaya çıkmışlar ve biz bunu İslam adına yapıyoruz diyorlar. Veya tüm birileri geldi mesela hocam sen devlete nasıl bakıyorsun? Cuma kılıyor musun? Oy veriyor musun? Partilere nasıl bakıyorsun? İşte çocuk okula gönderilir mi? Askere gönderilir mi? Şimdi bu soruları soruyorlar. Ondan sonra senin verdiğin cevaba göre ee, senin müslüman olup olmadığını veya sana sorup sormadığını adam e, kendine göre şeyi var tespiti var böyle olmuş halbuki sahabe geliyordu bana öyle şeyi öğret ki ben bu öğrendiklerimle cennete gideyim ve cehennemden uzak durayım ve yanındakileri de bunu öğreteyim? bunlar gitmiş Veyahut, ey Allah'ın Resulü senden sonra karanlık dinler olacak mı Ana neyi tavsiye edersin? Müslümanların emirinden, cemaatinden uzak olmalıdır. Sahabe durur. E, müslümanların emiri yoksa ne yapayım? Cemaati yoksa ne yapayım? Azı dişinden bile olsa bir ağacın köküne sarıp bütün fırkayı derleden uzak durdur. Hatta birisi seni öldürmeye gelse, Adem'in iki orundan haber gibi davrandır Bunlar hakikaten bilinmesi gereken meselelerdendir birisi. Kargaşa zamanında yürüyen diyor, fitnenin kucağındadır diyor. Duran yürüyenden daha hayırlıdır. Oturan ayaktakinden daha de hayırlıdır. Yatan oturandan da hayırlıdır diyor. Rabbim hayırlısını versin. Allah halktan ayırmasın. Doğruyu anlamayı, yaşamayı, anlatmayı nasip etsin. İslam topluluğu çok karanlık günler geçirdi ve geçirecek de gelen rivayetlere baktığımızda ama bizden sadece istenen iman ve salih amel iman ve salih amel bu yapıldığında Allah eğer nasip varsa birçok nasipleri de verir birçok dünyada olsun ahirette olsun güzellikleri de insan kazanır bizden istenen bu Allah'ın istediğini gerçekleştiren insanlar Allah vaadinden asla dönmez Allah'ın da vaatleri vardır o da onlara verecektir İbrahim Aleyhisselam'ın işlediği iman ve salih amelde kazandı mı? kazandı bütün tabi bakın öyle önce bunu bir yapalım bunu bir yapalım Allah salih amel işleyenlerin kalplerine tek vücut yapar o onun işi Önce bize düşeni bir yapalım. Onunla bir hayatımızı tanzim edelim ki ibadetleriniz kabul olsun, dualarınız kabul olsun. Ya Rabbi bizi sadıklarla beraber kıl dediğinde sadık insanlarla bir araya gelebilirim. Yoksa aynı Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı gibi oluruz ki olmuşuz zaten. orada da bile aynı. Beşiktaş'ta Galatasaraylı gibi herkes kendine taraftar tutmuş gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Maalesef böyle. Bu iman ve saliminin anlaşılmadığından kaynaklanır. Rabbim anlamayı yaşamayı nasip etsin. Selamun Aleyküm Aleyküm. Anlaşılmadan, tevhidin anlaşılması mümkün değil kardeşim. Çünkü Allah bizden önce imanı istiyor. İmanı bilmeyen bir insanın imana bulaşan ruhu anlaması mümkün değil. Rabb'ı bilme iman birleme ise tevhiddir. Hepsi merhale merhaledir. İnsan önce insanlığını bilecek, tespit edecek. Tabi. Rabb'i bilme imandır. Ama bunun esasları vardır. Taşıdığı rükleleri vardır. Bunları bilmek gerekir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü iman 60 ya da 70 küsur şudedir derken en alttakini saydığıyla en üstteki saydığını çok okudunuz mu? en üstünü, yani iman kemale erdiğinde tevhiddir. Yani la ilahe illallah'tır diyor. En etnasıysa yoldan insanlara eziyet veren şeyleri izale etme. Hayat da imandan meşubedir diyor. Yani imanın şubelerini anlatıyor. En tepesini la ilahe illallah diyor. Bu hadis-i de bize iman tevhidin zemini olduğunu, tevhid imanın zemini olmadığını gösteriyor. tamam, ben de Hüseyin <gülüyor> tamam Kemal'cığım anlatabildim mi? Ee, iman şubeleri vardır, artar ve eksilir artması nedir? insanın imanın artması e, samimi bir müslüman olmasına sebep olur tevhidin de şubeleri vardır ama artma ve eksilme kabul etmez tevhiddeki artma nedir? şirktir bir insanı ilhat ehli yapar, dinler çıkarır, mürtet eder. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını inkara gider. veya peygamberine verilen bir şeyleri neyse. Şimdi e, Sekfirci dediğimiz insanlarla Mürciye dediğimiz insanların tam ortasındayız kardeşlerim. Yumuşadığımızda mürciye sertleştiğimizde harici oluruz. Bakın bu noktayı güzel yakalayın. Onların söylediği, iki tarafın söylediği sözlerde de birçok yerde müşteriyizdir. Onların kullandığı malzeme diyeyim, bizim inancımız. Onların zikrettiği sözlerle, bizim sözler arasında bazen aynen uyumluluk görürsünüz. Aynen bizim gibi konuşuyor dersiniz. Yumuşadığı zaman, Allah bilgiyle yumuşadığında mürci, sertleştiğinde alabildiğiniz sertleştiğinde ise haricidir önce bu noktayı yakalayın mücdet bizim imanda birlik olduğumuz yer birlik olduğumuz yer neresidir İman kalpten tasdik dinlen tasdik derler biz devam ederiz azalarda deriz onlar buraya kadar gelmez buraya kadar hariciler bizden gelir artma ve kabul etmezler. Aleyküm selam Onlarda da bu müşkülat vardır. Tevhidin küçüğünü büyüğünü kabul etmezler. Şirk, estağfurullah. Şirkin küçüğünü büyüğünü kabul etmez. Şirk şirktir derler. Ve her doğan çocuğu fıtrat üzerine değil, Müslüman olarak doğduğuna inanırlar. Ve cehaleti mazeret olarak görmezler. Ayrıldığımız nokta budur. Ve muhakkak ki İmanın kabul olabilmesi için. Aleykümselam. Başlıca mısrakların mı? Yok. Sağduyu icari şarttır. ibadetin kabulünün esaslarıdır. Ama din buradan öğretilmekle başlanmaz. Bu cümle itibaren tevhide geçiş yapılır. Öyle mi nereden? Anladın mi? Baş tarafı bırakıp da buradan alma birçok müşkülatı da gündeminde getirir. Gelen sorular hep güme gider. Bu sefer onu da başlarsın. Onun için alt zeminin yakalanması gerekir. İmanın şu şube olduğu, küfrün şube şube olduğu, İslam'dan çıkaranın çıkarmayanın olduğu. <gülüyor> İnşallah hayır olur. Vallahi işte ortalık toz oluyor böyle işte. Ee, aynı kitaplar okunup ayrı şeyler anlaşıldığında veya aynı kitapların içinden pasajlar alınarak iman küfür hükümleri adı altında çıkan kitaplar birçok insanın imanı anlamadan imanı buradan halleri okuması, anlamaya çalışması ki anlaması mümkün değil bir şeyin tanımlanmaması. Ee, içi doldurulmamışsa bunu buradan şeylerin de anlaşılması mümkün değildir. İnşallah hayır olur. Aslında girmedi Kemal. Ee, şu son zamanki an e, son zaman, düşün şimdi mesela Hazreti Osman'ın şehadetinde şehit edildiğinde Müslümanlar sahabeler çokça olmasına rağmen fitne onların elini kolunu bağlamıştı. Yani göz göre göre koskoca İslam'ın halifesinin evi basıldı ve şehit edildi. Fitne bu kadar beladır işte. Müslümanlar çok bile olsa güçlü bile olsa güçleri kırılır. Allah bizlere rahmet etsin. Allah merhamet etsin. Hakikaten büyük bir beladır. Ondan sonra bakın. Bakın onun sonra İslam orduları birbirine girmişlerdir. Birbirine girmişlerdir. Hayır efendim Osman'ın kanı yerde kalmasın. Osman'ın yeri kanı yerde kaldığı müddetçe asla Allah ali Halife olamaz. Ne oldu? Ne kadar insan öldü değil mi? Ne kadar insan? Öldü. Şimdi dahiziler. Dahizilerin birçok fırka çıktı, hariciler hariciler de o zaman çıktı müvciyeler, kaderiyeler hayırlısı inşallah şimdi ne olursa olsun Allah Azze ve Celle ölçüyü koymuşlar aleyküm selam bende Allah ölçüyü koymuş ihtilaf mı ettin inandığını söylüyor işte kitap işte sünnet. Oraya git. Allah'a ahiret gününe iman ediyorsan bu hakkında daha hayırlıdır diyor. Bitti. Bize düşende bu kardeşler. Bitmiştir. Kandı herhalde bizim kültürümüzü taşımıyorsunuz. Bizim burada hep bir edep vardır, ahlak vardır, güzellik vardır bir tip böyle şeylerimiz yoktur tanıdığınız birisi varsa öyle diyebilirsiniz ama umuma sesleniyorsanız nasılsınız arkadaşlar gününüz hayırlı olsun de ibareler kullanabilirsiniz tabi öğretme bağımından diyorum Evet, Allah hakkımızda hayırlısını versin. Hangi fırkayı belle olursa olsun, ham ezmecisinde inşallah. Hangi fırkayı belli olursa olsun, bunların hepsinin inandığı bir değeri vardır. Her şeyi onunla çözer. Bizim de inandığımız değer Kurandır, Resulullahın sahih sünnetidir. Biz de bununla çözeriz. İster şiaya gidin, istediğin hangi fırkaya giderseniz gidin, bu değer neyse ölçüsü odur. Onun için inanan insanların çok azlık olacağı ve siz kendinize dikkat edin, yoldan çıkan sapkınların sizlere asla zarar veremeyeceği gündeme gelmiştir. Onun için burada Müslümanların kendine dikkat edin inandığın şeylerin ne olduğunu bir kontrol etmesi gerekir. An, ecmaim. Burada dikkat etmemiz gereken bu. Ha, şimdi sen orada o topluluktan karşı karşıyasın. Ben burada hepsinden karşı karşıyayım. Şimdi insanların kendilerine göre koymuş olduğu bazı kurallar var. Ölçüler var. Önce şunun anlaşılması gerekiyor kardeşlerim. İslam hiç kimsenin ürettiği sorulara cevap verme müessesesi değil. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Yani Ebu Umame'den gelen bir rivayet var. Ebu Umame'den gelen bir rivayet var. Dur, bir sürü sayfa açık Musa'da yaz yaz Onları bir kapatayım mı O hayırlı yoksa kimi? bunu demeleri sırf cedel için zaten onlar cedelci bir kavimdir diyor şimdi birilerinin gelip illa onların o cevabı beklediklerinden değil sırf cedel için onun için İslam İslam birilerinin sorduğu sorulara cevap müessesesi değil önce bunu anlamak gerekiyor bunu yakaladım zaten anlıyor sonra gelelim mesela onların baktığı meselelere şimdi devlet diyor devletin organları diyor askerlik diyor vergi diyor veya başka şeyler diyor şimdi düşünün kardeşlerim eee Musa aleyhisselam Firavunla mücadele yaptı mı? Peki bu mücadelesinde devletin mi vardı? Yoksa sadece davet mi yaptı? Hangisi? Ee, nasıl diyeyim Ta baştan almak gerekiyor meseleyi tekfir fitnesi hakikaten İslam milleti içinde en büyük belalardan birisi kardeşlerim önce bunu anlamak gerekiyor önce bunu bir anlamak gerekiyor ee, ve bu işten uğraşan insanların bakın İslam'da şöyle bir müessese var iyiliğe emretme, kötülükten nehy Yani her kim bir mülker görürse, onu izale etsin. İnsanlar öyle bir hale getirmişler ki şu an, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dişleri genç, kuraları bozuk, Kur'an okullar, gırtlaklarından aşağı geçmez. Kutu tapan müşrikleri bırakır dinlerle uğraşırlar. O çıktığı gibi dinden çıkarlar. Onları nerede görürseniz ne yapın? Öldürün diyor. Şimdi sonra inşallah mesela, hakikaten şu an bir yazı var yetiştirmem lazım söz verdim. Sadece soruya binaya mikrofon almaya ihtiyacı hissettim. İnşallah bir geniş bir zamanda alırım bu meseleyi de. Şimdi düşünün bir Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Allah daha diyorsa bunların tabi sözlerin söylendiğinde önce bunu bir yakalayalım kardeşlerim. Sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bir söz getirdiğinde bunlar takmayacak. Takmıyor da. Bakın en ilaççilerden birisi bu. Sen Allah Resulü'nden bir şey getir takmaz. Onun inandığı kendi gibi düşündüğü, düşündüğü bir adamın sözünü getirir sana Anlatabildim mi? Kendi gibi düşme kadar sözünü Allah'ın Resulü'nün sözü gibi getirir, hırtmaz. Sen onu getirir, onun etrafında seni konuşturtmaya çalışır. Birisi bir fetva vermiştir. İşte öyle bir tecelli diyor ki bu, öyle bir tecelli diyor ki Allah'tan kork diyor. E gökten vahiy bana gelip gidiyor. Allah'tan kork diyor. Gökten <gülüyor> Allah'tan korkuyor. Aynı. Onun için Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onları gördüğünüz yerde öldürün diyor. Ashabına diyor ki eğer siz bunlara erişirseniz at kavminin öldürüldüğü gibi onları öldürün diyor. Biçin diyor. Ki Ali bunu yapmış. Allah kendisinden razı olsun. Onların çıkıp da insanlara davet ettiği hiçbir şey yok arkadaşlar. Alınlar Allah'ın kitabını ellerine, hüküm Allah'ındır. Allah böyle diyor diyerek işlerine gelen ayetleri görürler ve kendilerine göre yükledikleri mana neyse o dönümde o dönüm. Ondan bir adım geri atmazlar. Ya bu Allah'tan da. E bu manasını yükleyin neden Allah olarak kabul etmiyorsunuz? Yok Allah böyle der der ve buradan tek adım geri atmazlar. Ve insanları alevlukta gözlerini kırpmadan... ...babaları, anneleri, eşleri, çocukları... ...gözünü kırpmadan tekfir ederler. Ve bir anda çok candan kardeşim olarak gördüğü insanın... ...sana kimli kimli baktığını görürsün. İşte fitne, bela budur. Anlatabildim mi? Bir sana kardeşim diyen, selam veren birisini... ...bu fikirlere düştüğünde... Eğer seni de aynı şeyde görmüyorsa, kategoride artık sana gördüğü yerde kimli olarak baktığını görür. Asla sevmezsin. seni. Ve her türlü iftiraydı, belaydı, musibetli bunun arkasında gebedir. Bunu da yapar. Kendi yaşantısına bak. Psikolojik, sinirli, ne zaman nerede ne konuşacağını bilmeyen, öğrendiği birkaç kelime neyse onların etrafında dönüp dolanandır. Bunları bir arada tutman bile mümkün değil. Zincirle bağla bunlar zincirle kırarlar. Kendi aralarında dahi bir birlik bir beraberlik olduğunu göremezsin. Çünkü şeytan taraftarları hep böyledir kardeşlerim. İsterse bunun rengi yeşil olsun isterse kırmızı olsun hiç fark etmez. Şeytanın taraftarı böyledir. Bunları derni toplu zannedersin onlar karma karışıktır İçlerinde hep ihtiras vardır. Hep bir kargaşa vardır. Hiçbir zaman itminin olduğunu göremezsin. Onun için Allah onlardan bizi beri hırsın. Bunların en büyük özellikleri Kur'an'ın meal mantığına ulaşma. Sünneti kesinlikle kabul etmez. Ve İbn Abbas meselesine baktığımızda bu haricilerle annen arasında olan müşkülatta i̇bn Abbas gidiyor, ben diyor diyor, konuşur gelirim diyor. Gitmesiyle gelmesi bir oluyor. Münakaşalarda. Ali soruyor, ne oldu? Ne çabuk geldin dinlemediler mi? E diyor Allah Resulü diyor bize iki ağır emanet bıraktı. Bunlar birini aldı, birini bıraktı. Ben de onlara o birbirini söyledim geldim diyor. Aynen Hizb-i Tahrir hilafette hilafet derler ya, Halbuki hadis-i şerifte ne diyor? Hilafet 30 senedir. Ondan sonra babadan oğula geçer, azı dişini alman veya şöyle şöyle deyip gidiyor. Bir hadis-i şerif hizb gibi bir sistemin tamamen varlığını alıp çöpe attığı gibi hariciler de tamamen bir hadisten işleri biter. Onun için sadece onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kula kula gırtlaklarından aşağı geçmez kıldıkları namazın yanında sizi beğenmezler. Asla gelip seninle aynı safa durmazlar bak. Sen arkasına dur yine kıldırmazlar. Böyle. Tuttukları orucun yanında sizin oruçlarınızı beğenmezler diyor. Yani hiçbir ibadetiniz onların yanında mahtur değil. Böyle maalesef. Bunlar önce meallen başlamış. Sonra devam etmiş gitmiş. İlk aslı ee, Hindistan'da sonra Mısır devaç buldu. Ondan sonra Müslümanların çoğunlukta olup da e, rejimlerin kafir rejimler olduğu yerlerde devam etti gitti. Ve hala da devam ediyor. Sistematik olarak. Ben bilerek veya bilmeyerek tamamen tağutu güçlere demeye inanıyorum ben bilerek veya bilmeyerek bir inkar dedin hepsinin ekmeğine yağ çalıyorlar. Sebebi ne biliyor musunuz? İki tane Müslüman yan yana olsun bir harici gelsin üç parça olur orası. Bak şimdi buraya kadet Kemal. Şurada on tane Müslüman oturalım sukunet içinde bir tane harici zihniyeti gelsin bize on parçadır. İnanın böyledir. yılan inan gibidir. Yılan bildirler. Bir harici gelsin bir fikrini atsın şuraya yıllarca çıkaramazsın. Kadar şerli insanlardır. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem gördüğünüz evde öldürür diyor. Aleyküm aleyküm Zaten öyledir. Tekfir önce umu değildir. Sonra baz baz iner, devlet der, ordu der, hükümet der, pariyata der, akraba der, ana babadır, en son kendisi kalır. Ondan sonra da kafayı yer zaten. Ve hepsi cehaletin meyvesidir. Hangi hariciyi görürseniz görün, verin eline koyu okuyamazsın. Ama meali çok iyi bilir. Tamamen ayak takımıdır. Hiçbir zaman bir tane ilim ehlinin haricilere katıldığını, haricilerle birlik olduğunu göremezsiniz. Zaten hariciler ilim ehlini kabul etmez. Sordukları sorularla onları bir önce bir çızarlar. Tamamen kendi işlerinde kendi sözlerini söyleyen bir çapacı bunlar. Onunla nefali giderler. Ondan onu da tekfir ederler. Allah şerlerinden kurusun. Bakın bir tane alim yok. Hepsi ayak takımıdır. Hepsi ayak takımı çapıcıdır. Merhametin gönüllerinde eserlerini bulamazsınız. Eseri yoktur böyle. Hakikaten şerlidir. Allah ayaklarınızı kaydırmasın. Pek vardır varlığa bile Mursa aleyhisselam gitmiş. Allah Resulü diyor aleyhisselatü vesselam. Kitap ve sünneti. Kitaba ve sünnete dönen insan kurtulur. Bunun başka yolu yok. Zaten ne zaman bunun önüne bir şey eklediysek veya bir şey çıkardıysak orada ayaklarımız kayıyor kardeşlerim. Hangi meselesini ele alırsanız alın bunların gündeme getirdiği tamamen nas dışındadır tamamen nas dışında yani kıyamete kadar tevbe açık e Ömer ve Allah ayaklarımızı kaydırmasın Ömer'i düşün Allah Resulü öldürmeye geldi Ömer'i düşün Allah Resulü öldürmeye geldi sonra hadi niye kapalı kapalı ardındayız gidelim Kabe'de tavaf edelim namazımızı orada kılalım dedi bu böyle Allah yardımcımız olsun çıkılmaz diye hiçbir şey yok yeter ki Allah'ı sevelim Allah'ın sevdiğini sevelim ona gönül verip amel edelim önemli olan bu tane mesela bu bayağı büyük bir hütme yayan bir harici var cuma meselesinde bundan 6-7 sene önce bir kapıştık dedi ki bana müsaade et delillerini getireyim ya 15 senedir milleti cumasız yapan sen değil misin? Dedi. daha ne istiyorsun? en son ya dedi, ne kadar naslar doğru da olsa ben artık gün kabul etmiyorum diyor suha ölü doğru diye bir namussuz senin gönlüne tükürüyor yani. nefsini hevasını ilah edineni görmedin mi ayetini bilmiyor ki cumaya gidenleri tekfir eden sensin nasları gördüğünde ise her ne kadar naslar gelse karşısında tutunamasam da aleyküm selamlarım ya ben ne demek gönlün senin kabul etmiyor neden kabul etmiyor çünkü sertleşmiş 3 cumayı birerle kasten terk edene kalbi mühürlenir diyor adamın kalbi kas katı olmuş gelecek yer kalmamış ki Allah korkusundan öyle kalpler var ki sular fışkırıyor Allah korkusundan parça parça oluyor ama insanın kalbi taştan da sertleşiyor sebebi ne Bakın hadis-i Allah Azze ve Celle sebebini söylüyor. Bu müminlerin diyor... ...Allah adı anıldığında kalp dönünün, titreme vakti gelmedi mi diyor. Allah'ın zikri için titreme vakti gelmedi mi diyor. Bak hemen arkasından ne diyor. Sakın ol adı Uyarıyor. O Yahudiler Hristiyanlar gibi kitabı arkasına atıp... ...kalpleri kas katı olanlar gibi olmayın diyor. Ne yaptılar onlar? birisi ilmi aldı derinleşti ameli bıraktı peygamberleri öldürdü birisi ilmi bıraktı ilimsiz yani vahyizsiz amele gitti ikisinin kalplerde katılaştı mı işte Allah bizlere yardım etsin onlara karışık karışına arşına arşına uyacaksınız diyor. aynen de öyle olmuşuz Rabbim haktan ayırmasın o sünnet geriye atıldı mı kalp katılaşıyor. Ha, yumuşamaz mı? E, niye yumuşamaz mı? Mermeri bile keserken füylen kesiyorlar. Şekil verirken füylen veriyorlar. Bu suda nedir? İmandır. Allah'ın kitabıdır. Resulullah'ın sünnetidir. Buraya uğraşmak gerekiyor. Buraya okmak gerekiyor. ve Bu konuyla alakalı hakikaten güzel eserler var kemal. Ama bu eser sahiplerinin hepsi bunlar tarafından üretilir ve kitapları okunmaz. Okunmaz. Düşünün şimdi bunların en çok okuduğu insanların kitapları Seyyid, Seyit Kutup, Mevdudi, Hasan el Benna hep fikir adamıdır bunlar. Hiçbiri Nas adamı değildir tabi tekfir ederler mani tekfir etmelerinin sebebi aslında bu meselelere girmek istemiyorum da Ebu Katar dediği birisi vardır Filistin asıllı İngiltere'de olan ve Türkiye'de de zannedersem 99 muydu 98 mi yıllarda bir baya bir tutuklama oldu Selefi cihatçiler diye hala içeride olanlar da var bunlar Türkiye'yi mürtep toplum olarak kabul etmişlerdi Abdülaziz e, Ebu Katadebini öyle bir şeydi ismi önüne gelen kafir derler Dünya bu kitap yazarı Şahalbani ile kapışıyorlar Allah kendisine rahmet etsin albani Filistin meselesi sorulduğunda burada tekfir ediyorlar Kemal Abi ya. E, Filistin ortamı diyor orayı terk etmeleri gerekir diyor onlar diyor ki siz cihat taraftarı değilsiniz, cihada karşısınız sizler korkaksınız diyor Şeyh Albani diyor ki Filistinlerine en güzel yapacağı şey orayı terk etmek diyor o üzerine gidiyor o meselelere gidiyor en son e, dilini istiyor Şeyh Albani diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neden Mekke'de yapmadı? neden hicret etti neden Medine'den sonra gelip Mekke'yi fethetti bu ifadeleri getirince ondan sonra zehir zemberek sözler daha sonra bir risale yazıyor. Ve risalesinde de Şeyh Albani'nin e, tahavi şerhinde iman babında şu, şu şu sözleri söylüyor. Önce mürciye dediler. Ondan sonra da başka yollarla tekfir edip gittiler. Şeyh bu Amerikan meselesi var, üstler meselesi var. Oradan tekfir ediyorlar. Şeyh Hüseyin'e niye ediyorlar bilmiyorum. Şeyh Hüseyin'e herhalde bir şey demezler ama Şeyh Bündaz'dan Şeyh Albani'ye götürürler. Şeyh Mukhtar'ı da Ladin'i onaylamadığı için Yemen tarafında onu da oradan götürürler onu da oradan götürürler. Yani büyük fitneler oluyor. Olmalar dedi E tabi bunlar büyük insan. Alem insanlar. Allah hepsine rahmet etsin. Hepsi öldü gitti. E büyük insana büyük sorular sorulur. Bu insanlar da bu soruların cevabını doğru olarak verdiğinde onlara göre bunlar kafir olur gidiyor. E hani soru soruyor. Al mı? Hataysa hata de. Hakim işte e, iştahat eder, isabet ederse iki hata ederse bireci niye böyle bakmıyor? Çünkü gözü dönmüş yani Hz. Muaviye'nin olsun Ali'nin olsun kanını içmeye susayan bir insanın peşinden giden, aynı itikadı paylaşan birisi günümüzdeki bir İslam aliminin kanını içmiş kaç para ki? Ona mı acıyacak? O itikadı taşıyan birisi yani aşırı aleyhissalatü vesselama damat olma şerefine ermiş ilk müslümanın kanını e, içmeyi helal gören bir itikat ve onun peşinde giden bir itikat günümüzde İslam alimi bırakmaz onlara göre alimin bir ölçüsü de yoktur onların sorduğu sorulara cevap veren alimdir aleyküm selam e, okudukları kitaplar dedin <gülüyor> E, sorabildikleri kaynaklara baktığımızda hep fikirdir. E, fikirler her zaman değişir kardeşlerim. Vahve yolu birdir. Aklın yolu bir arası mümkün değil. O katları insanların hayatlarına bakıp yanlışlıklarla doludur. O yanlışlıklarını hayatta görmezler o insanlar. Hatta bir tanesi ben onun eserinden onun kafir diyeceği bir maddeyi çıkarıp önüne getirdiğimde siz kabir kazgıncısınız alemlerden ulaşırsınız. işte işiniz gücünüz bu diye adamı tekfirciye çıkarttı haricinin birisi halbuki sadece benim her şeyim ben dini ondan öğrendim mücadele ondan öğrendim dediği adamın kitabından bir pasaj çıkarttı o kadar bu kadar buna bile tahammülleri yoktur işte zaten kitap ve sünnete bir şey ekleme ve çıkarma o ayrılık sebeğini getirir ümrünler ve Anlatabildim mi? Kur'an ve sünnete sarılan bir insan Allah'a rahiret gününe de iman ediyorsa asla dalalete düşmez asla müşkülate düşmez. Kimin icması? Bu da olarak müteahhit caiz görür ve icma ediyor. Gidin onu da icma edin. Canlı istediğinde git müteahhit. Kimin icması? Bugün Hanef'ı sıkkan, abdesti bozar diyor. Git ona o zaman. Kimin icması? Birine kabul ettiği icmayı bile kabul etmiyor. Dinde zan ifade eden bir şey delil olmaz kardeşlerim. Bunu anlatabildim mi? Zan ifade eden hiçbir ifade, dinde delil kabul edilmez. Edilirse işte böyle olur. mümkün değil mü? kimin icması o Allah yardımcımız olsun Rabbim haktan ayırmasın hakikaten fitne zamanında e, nasıl diyeyim e, bu tip insanların meselelerinin bile meydanda konuşulması kimseye fayda vermemiştir aksine daha çok taraftar olmasına ve insanların kafasının karışmasına da sebep olmuştur. Bakın bunun birçok örneği vardır. Allah kendisine rahmet etsin İmam-ı Şafi'nin. E, kitaplarını alan oku, tercüme edilenleri de Arapça olanlara da. Çünkü Arapça bilen arkadaşlarla ben çok kitaplarını okudum. İnanın onun zamanında hep sünnet inkarcısı vardı. O zaman cevaçta oydu hep birilerine bir cevap veriyor ama onların asla görüşlerini kitabında zikretmez. Ama Allah kendisine rahmet etsin İmam-ı Hakikaten ilim ehli birisi. Hakikaten Allah'ı seven birisi. Ama hiç kusursuz, hiç hata etmemiş diye bilinmeyiz. Mümkün. Mü? İnsandır. insandan her zaman hata mümkün. Ayak bir yerde muhakkak tükezleyecek. Odanın ilah olmaması için. Allah rahmet etsin. i̇bn Teymiye'nin bir kitabını okusanız, inanın o kadar meseleyi bitirmezseniz kafanız Allah olur. Bu mu yüce Yoksa şunun görüşümü yoksa bunun görüşü kafanız Allah olur. İşte İbn-i Teymiye'nin, ki i̇bn Teymiye burada suçlu demiyorum, harici tayfasının okuduğu kitaplara bakın tamamen İbn-i Teymiye'nin kitaplarıdır. İşlerine gelen cümleleri çıkarırlar ama i̇bn Teymiye o cümleyi anlatabilmek için belki 30 sayfa yazı yazmış. Oradan kendi ifadelerini bırak insanları şişlerler. Açın bakın verdikleri fetbalara. O yüzden mesele karışıyor. Ve bu gibi bazı alimler var. Allah yardımcımız olsun ehl-i itikadında cehalet umuyen mazerettir ama her zaman değil herkese mi? değil her yerde mi? değil her meselede mi? değil cehalet umuyen mazerettir her zaman her yerde, herkeste, her meselede değil, bilinlemek gerekir cehaleti mutlak mazeret olarak kabul eden növciye Mutlak ma değildir diyen de haricidir. Aleyküm aleykümselam. Bu meselemin güzel yakalanması gerekir. Ya itikatta mazeret değildir, amelde mazerettir diyenlerse bunlar da aptalların ta kendisidir. Aptalların ta kendisidir. Ve itikatta mazeret olmayan bir şey. Amelde olsan olacak, olmasan olacak. Aleyküm aleykümselam. Yapmaz o yani. Ya şu karşı iki karşıda var. Amelde mazeret olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Mazeretin oradığı yer alaydır, istihzadır. Bir sahabe dahi olsan, dinin herhangi bir şeyle alay ettiğini ayak kayar. O insanı direkt kafiridir. Alayda hiçbir zaman cehalet mazeret değildir. Ama onun dışında bir söz söylemişsin, bir amel etmişsin, hem söylemiş hem işlemişsin, yerine göre bakılır ve ona göre bir hüküm verilir. Yani cehalet mazerettir derken umurum, her zaman mı? değil, o mazeret kalktı, hala devam ediyorsa, artık Allah'ın dininde söylediği söz neyse, o olur. Haricilerin bir de alamadığı, belki de yakalayamadığı en önemli noktalardan birisi, tekfırıl tek fırıl muayyen dediğimiz bu iki babın yakalanmaması tabi o da örnek e o ayeti te tevil etmelerinin sebebi vardır İbrahim İbrahim aleyhisselam'ın kemal gale haze, rabbi sözü var ya aya güneşe yıldıza Tabii. nedir ekini koymaları sebebi budur bir de Allah kendisine rahmet etsin imam ediyorlar. Ona madem bulmuş gibi yapışırlar. Halbuki o da bir insan. Bir hata. Kayıdelerden bir tanesi tekfurul ağamdan tekfurul muayye. Şimdi düşünün. İslam'da bunu Allah koymuş. Man, salih amel. imana zulüm bulaştı. Faillerine ne diyor? Mümin, münafık, müşrik, kafir, İslam var. Önce bunu yakalamak gerekiyor arkadaşlar. Birisi bir şey yapmışsa, o fiil neyse onun işrakı demek tekfuru muayene sen kafirsin demede maniler var sadece tekfurul ağamda o sözü söylemede hiçbir müşkülat yok yani Rabbim dedi ay Rabbim dedi yıldızı Rabbim dedi dedi mi? dedi şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı bırakın şu toplumda güneşe tapan insanlara kafir deniyor mu? şamanistlere kafir deniyor mu? Yıldız'a kapanlara kafir demiyor mu? Bitti. Tekfuru ağam olarak umurla Allah'ın Azze ve Celle'nin dediğini yakalamak gerekiyor. Mâni ne? şimdi İbrahim Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle Resulü hakkında o asla müşriklerden değildi diyor mu? Diyor. O zaman burada bir müşkilat var. Hem bu sözü söyleyen kafir olur hem de İbrahim bir muvahhid oluyor. Bu ne? Ayet cevabını veriyor. Hiçbir kavme uyarıcı, Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Bakın demek ki bir uyarıcı gelmesi gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam Rabbim biliyor. Çünkü Araf 172'yi okuduğumuz zaman ki onların burada da müşkilatına başlıyor zaten orada bir Rab'lığın ikrarını verdi mi İbrahim Aleyhisselam? Verdi. İlah mı Rab mı? İşte tekfircilerden ayrıldığımız noktalardan birisi bu kardeşler. İlah derler. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bu kıssasını tevhile giderler. Rabbi biliyor ama tanımıyordu. İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu hasretlerle tanımaya çalıştı. Ama neticede ne diyor? Muhakkak ki ben doğan batanları sevmem. Rabbim bana kendisini muhakkak ne yapacak? Tanıtacak. Ve ben kavminin ortak kostaklarından beriyim diyor. Rabb'i tanıyamıyor. Aklıyla anlayamayacağını anlıyor. Aleyküm selamlar Burada bunu yakalamamız gerekiyor. İflas ediyor. Yani bunun tanınmayacağını vahye muhtaç olduğunu anlıyor. Hiç din konu din konusunda ne olursunuz, yani aynen Allah Azze ve Celle hazır olduğu gönderdiği Resul'u ne yapıyor? Tabii, ne yapıyor? Hazı Yemen'i gönderiyor. Giden için, Resul olsaydı haklı çıkabilirdi. Din gelmiştir. Tamamlanmış temal öğrenme mecburiyetidir diyebilirsin. Ama giden Resul değil Resul'un daveti. Muaz, Muaz, Muaz Yemeni'ye e gidiyor ve görevlendiren Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet. Eğer tutarlarsa arkasından ameli emrediyor namazı. Sonra zekatı. Sonra diyeceklerini diyor. Onun için davet kıyamete kadar bakidir. İkincisi davetin anlaşılması. Ufak önemlidir. Firavun'a git o azdı. Ona yumuşak söyle. Ola ki anlar. Bu ne kadar anlatırsam anlatayım. Anlamaz. Anlatmaya gerek yok diyemiyorsun. Firavun'un iman etmeyeceğini Allah bilmiyor mu azze ve celle haşa? Biliyor. Ama bize bunu öğrettiğine bir Git hakkı söyle. Ola ki anlar. Ama yumuşak söz söyle diyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta Allah'ın dışında ne var? Hakkın anlatılması yakalanması yakalanması ve ondan sonra artık o adam adımını atacak. Hayırda veya şerde. Ondan sonra artık o ismi alır. Ve burada hakikaten çok önemli bir kayda var. Ne kadar yakalanır bilmiyorum fıtri meselelerde cevap fıtridir vahya meşgülatlerde ise cevap hükçe dikamesidir ya yani aklıdır sonra hükçe dikamesidir hükçe dikamesi yapıldıktan sonra gelen hüccet neyse onun doğrultusunda hareket ederse selamet <gülüyor> onun doğrultusunda hareket etmez de zıttına hareket ederse artık ondan mazeret kalkmıştır meseleler ee, güzel okuyak gerekiyor güzel anıt gerekiyor yumuşak olmak gerekiyor ama harici dedik, dediğimiz insanın tansiyonu çıkarırlar ne kadar sabırlı olursunuz nasıl konuşursunuz bilmem çünkü hak yok, hukuk yok akıl vahyin önüne geçmiş tamamen ön plandadır nasıl anlaşırsınız, nasıl zemine getirirsiniz bilmem bilmem Allah yardımcımız olsun Önlerine koyar, bırak. ne din kalır ne ima kalır. Kafam ya yöneticiye şey gitmeye gerek yok ki. Kendime göndermiş, kıldım çıktım o da ekmeğe gidiyormuş. Yolda karşılaştık. Şimdi bu arkadaşlarından bıktım. Sanki ben tembihlen hoca'ya göndermişim bir cenaze olmuş orada karşılaşmışlar bu Yasin okumaya başlamış o da demiş ki ölüyor Yasin okumuyor mu Hadi davet edecek yer orası ya İşte millet içinde onu güya rencide İşte işte diyor daha diyor tahalletlenmeyi anlamıyor adam çıkmış diyor bana dini anlatıyor diyor. toplum böyle olmuş toplum böyle olmuş İbrahim Han'ınсына olan onun mazeret? Muazzam Allah Resulü'ne gelip secde ettiğindeki mazeret. "Rab'bim her şeyi duyar mı, bilir mi?" şeklinde gayri ihtiyarı söyle söyle söyle söyle dediği söz. Ve, veya birçok çok çok, çok çok bunun gibi söz ve ameller eğer mazeret oluyorsa bu birinin devlet başkanı veya çöpçü olması eğer o şeyi veya o ortamı sağlamışsa mazeretli. Değilse değildir. Umum el alınır. Bak bak el alınır. E, ve öyle işlenir. Albani'nin e, güzel bir eseri var. Bu meselelerde. Birçok alimin de var. Ama dediğim gibi e, Kur'an ve Sünnet merkez olmadığı müddetçe fayda vermez. Ve bak bak sünnet bunu ayırmış. Bizim itikadımız da budur. Cehalet umu ve mazerettir. Her zaman mı? Değil. Her yerde mi? Değil. Herkese mi? Değil. Her meselede mi? Değil. Bunu güzelce yakalarsak herhalde hayır olur. İnşallah bu konuda geniş bir şekilde birkaç aşamalı bir ders yapılabilir. Benim şu an diyeceklerim bunlar ama bunlar çığ gibi yayılmasının sebebi ortamdaki kargaşanın olması enlen bedenin bir şey yapıp dinlen ve rahatlama yoluna gitmelerinden kaynaklanan bir şeydir. Rahat içinde yaşama, günah beşarz olma ve birbirlerini suçlama o kadar başka hiçbir şey değil. İşte sadece rahatlama yoluna gidiyor ve hadis-i şerif o kadar güzel tecelli ediyor ki puta tapan müşrikleri bırakır müminlerle uğraşırlar diyor bir tane müşrikten bunların uğraştığını göremezsiniz göremezsiniz hep mazlumlandır işleri sadece senin yanında konuşurlar kafirlerin müşriklerin yanında o kadar rahat yürür o kadar rahat gezerler o kadar rahat onlarla anlaşırlar ki hatta gülerler hatta o kadar ileriye gidiyorlar ki mallarını, namuslarını müdah görüyorlar. Şu an iyice azdılar. Onlara göre cariyedir. Çok rahatlıkla onlarla yatıp kalkabiliyorlar. Bunlar bize yemez diyorlar. Yaptıkları zinanın danışkası ve bu da güzelce altını çizerek ne diyorlar. İşte bunlar zaten müşrik. Bunlar bizim cariyemiz diyorlar. Allah onların şeylerinden korusun. Şu an tamamen faiz de yiyorlar. Rahat yaşayabilmek faizi ne olacak böyle bir ortamda faiz halam aleyküm selamlara Allah şerlerinden korusun. ben şeytanın onlarla e, top gibi oynadıklarına inanıyorum top gibi oynadıklarına inanıyorum Olan insanların tamamı e, tabut olduğunu oynuyor. ve tamamen kafirlerin müşriklerin ekmeğine yağ çalan hani şu Avrupaların şövalyeleri olurdu ya şövalyeleri. İnanın yani o şövalyeler gibi onlara hizmet ettiğine inanıyorum. Ama bilinçli, ama bilinçsiz. Çünkü Allah birlik olur, beraberlik olur, ayrılmayın. Allah'ın yeri cemaatin üzerinde. İnsan bir araya gelir, ayıbını örter. Nasıl beraber olur, gibi emirler indirmiş, bunları öğreniriz deyip bunları öğrenme yoluna gidecekken dinde emredilmeyen işleri bırakıp üretikleri sorularla insanların hem zihnini karıştırıyorlar hem itikat karıştırıyorlar. O kadar isim vardır bırakırlar kendilerine göre meşhur olmuş insanların isimleriyle çıkmaları bile serttir. Çivi gibi adamı çizerler. Ama kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor dinimiz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın hakikaten çok yumuşak birisi hakikaten kafirlere karşı çok sert birisi yani Allah için Resul'umuzu bir tanıyalım o zaman meseleler bir asıl, örnek arayacağımız bir insan yok biz Allah Resulü yeter ve vesselam konuda Allah'ı zikreden antal türler için en güzel örnek gösterilmiş sahabe mi gösterilmemiş Allah'ın oradan razı olsun sahabeye imanda emek gösterilmiş. O şöyle mesk geldiğini kabul ettiği gibi geçsek hiçbir sıkıntı kalmayacak. İnanın Allah'tan Resul'den gelen bir söz kabul edilmiyor. Ne olduğu belirsiz bir fetva gelip arada dolaşır sanki kovmaların ayetmiş gibi hep insanın önüne getirirler. Allah haktan ayırmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın bu hakkı, hakikati öğrenen hayatına geçirenlerden eylesin. Az bile olsa bu az bildiğine sarılıp bildiğinle amel edenlerden eylesin. Bu <gülüyor> amelsizlik hastalığının getirdiği mikrop bitir. Bu mikroplardan temizlenme de amellere dikkat etmedir. Nasıl ki herhangi bir yerimizde gidip temizliyoruz, şey gördüğünüzde gidip temizliyorsak Allah aşkına şu namaza bir dikkat edelim. Şu namaz bizi bir temizlesin. Her türlü fahşadan, kötülükten alıkoyar diyorsa Allah aşkına şu namaza bir dikkat edelim. İnanın bunlara dikkat eden insanlar birçok pislikten kurtulur. Çünkü sevgilerden gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor bir topluluğa fena musibet vereceğinde, helak edeceğinde onlardan amele alır, hepsini cebel ettiğini görürsün. Diyor. Hep cebel ettiklerini görürsün. diyor. bizleri muhafaza etsin, fikir hastalıklarını bırakıp vahyi gündeme getirenlerden eylesin. Buyurun.